1555, numaralı konu, Hz. Peygamber'in namazdan sonra yapmış oldukları zikirler, evet, Hazreti Peygamber namaz kıldıklarında şöyle derdi, La ilaha illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehül hamdü yuhi ve yumi, ve hüve ala külli şeyin kadir, elahümme la maniye lima atayte, ve la mutiye lima menate, ve la radde gadayte, ve la yenfuzel cedd minel cedd, ortağı bulunmayan ve bir olan Allah Teala'dan başka ilah yoktur, mülk onundur ve hamd ona mahsustur, diriltir ve öldürür, onun her şeye gücü yeter, Rabbim, senin verdiğine kimse engel olamaz, men ettiğin kişiye de hiç kimse veremez, senin hükmünü hiç kimse geri çeviremez, senin katında servet sahiplerinin serveti ve insanın mensup olduğu soy hiçbir fayda vermez.